Kurt Fitzgerald Muhteşem Gatsby İngilizce aslından çeviren Fadime Kahya Yayın Evi Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Ben mikrofondaki ses İnan Akkaya Öyleyse altın renkli şapkanı tak Bu onu etkileyecekse eğer Yükseğe sıçrayabilirsen onun için de sıçra Ta ki sana sevgilim, altın şapkalım, yükseklere sıçrayan aşkım ''Sen benim olmalısın.'' diye haykırana değin. 1. Bölüm Daha genç ve kırılgan olduğum yaşlarımda babamın verdiği bir öğüt, o günden beri aklımdan hiç çıkmaz. Birisini eleştirmeye kalkıştığında dedi bana, ''Şu dünyada her insanın senin sahip bulunduğun ayrıcalıklara sahip olmadığını hiç aklından çıkartma.'' Başka bir şey söylemedi. Ama zaten birbirimizle konuşurken aramızda hep alışılmadık bir mesafe ola gelmiştir. Anladığım kadarıyla bundan çok daha fazlasını kastediyordu. Bu yüzden tüm yargıları kendime saklama eğilimindeydim. Ve bu alışkanlığım acayip yaratılışlı pek çok kişinin bana açılmasını sağlamış ve aynı zamanda da beni öyle bir kurban durumuna sokmuştur ki benden daha deneyimli kişiler bile katlanamaz bunu. Normal bir insanda ortaya çıktığında Anormal zihin bu niteliğin hemen farkına varıp buna tutunmakta hızlı davranıyor ve bu yüzden de üniversitede işler kimsenin tanımadığı çılgınların gizli dertlerine ortak olduğum için haksız yere politik davranmakla suçlanmam noktasına vardı. Sırların çoğunun peşine düşülmezdi. Ufukta titreşen samimi bir itirafın şaşmaz belirtilerinin farkına vardığımda sıklıkla ya uyuyormuş ya da bir şeyle meşgulmuş gibi yapar ve Hasmane biçimde önemseme havalarına girerdim. Çünkü genç erkeklerin samimi itirafları ya da en azından bunları ifade ediş biçimleri genellikle başkalarından alınmış ve gün gibi ortada olan örtbas etme çabalarıyla nitelik değiştirmiş olurdu. Yargını kendine saklamak çok büyük bir umut meselesidir. Bunu unutursam babamın kibirli bir tutumla öne sürdüğü, benim de kibirli bir tutumla yinelediğim gibi en temel edep anlayışının Doğarken eşitsiz paylaştırıldığını unutursam, bir şeyleri gözden kaçıracağımdan hala bir parça korkarım. Hoşgörümle de öylece böbürlendikten sonra bunun da bir sınırı olacağı kabulüne varıyorum. Tutum ister sert kayalıklar gibi sağlam, isterse nemli bataklıklar gibi kaygan zeminlerde edinilsin, bir noktadan sonra nerede edinildiği beni ilgilendirmiyor. Geçen yüz doğudan geri döndüğümde, Dünyanın sonsuza değin tek düze ve tek bir çeşit ahlaki duruş içinde kalmasını istediğimi hissediyordum. Ayrıcalıklı kaçamak bakışlarla insan yüreğine yaptığım isyankar yolculukları istemiyordum artık. Bir tek Gatsby adını bu kitaba veren adam bu tepkimden muaftı. Yapmacıksız bir küçümsemeyle yaklaştığım her şeyi temsil eden Gatsby, kişilik bir dizi yozlaşmış, başarı davranıştan ibaretse eğer, onda bu anlamda göz kamaştırıcı bir şeyler vardı sanki on bin mil ötedeki depremleri kaydedebilen o karmaşık aygıtlardan birisiyle bağı varmışçasına yaşamın vaatlerine karşı abartılı bir duyarlılığa sahipti. Bu hassasiyetin yaratıcı tabiat adı verilerek yüceltilen, irade yoksunluğundan kaynaklanan o kolay etkilenirlikle uzaktan yakından bir ilgisi yoktu. Olağanüstü bir umut etme yeteneğiydi bu. Başka hiç kimse de Bulamadığım ve bir daha asla bulamayacağım romantik bir hazır oluştu. Hayır, Gatsby'nin fena biri olmadığını sonradan ortaya çıktı. olduğunun beyhude acılarına ve kısa süreli sevinçlerine yönelik ilgimi çekici olarak bir yana bırakmamın nedeni Gatsby'e zarar veren şeydi. Düşlerinin ardında bıraktığı berbat tozdu. Ailem üç kuşaktır bu orta batı kentinde yaşayan seçkin hali vakti yerinde kişilerden oluşuyor. Karaveyler ve bir Türk kabile gibi ve bu Black Düklerinin soyundan geldiğimizi varsayma geleneğimiz olsa da soyumun gerçek kurucusu 1851'de buraya gelen iç Savaş'ta yerine vekil gönderip bugün babamın yürüttüğü Nalburiye toptancılığı işini başlatan büyük babamın kardeşi. Bu büyük amcayı ben hiç görmedim ama babamın yazıhanesinde asılı resmindeki oldukça kaşarlanmış görüntüsüne bakılarak ona benzediğim söylenebilir. Babamdan tam çeyrek yüzyıl sonra 1915'te Nivhaven'den mezun oldum ve ardından da kısa bir süre sonra Büyük Savaş diye bilinen o gecikmiş Totenik göçte yer aldım. Karşı hücumdan baştan sona öyle zevk almıştım ki geriye döndüğümde yerimde duramıyordum. Orta Batı artık dünyanın sıcak merkezi olmak yerine evrenin bakımsız kıyısı gibi görünüyordu gözüme. Bu yüzden de Doğu'ya gidip borsa işini öğrenmeye karar verdim. Tanıdığım herkes borsa işindeydi. Dolayısıyla bekar bir insanı daha geçinilebilir diye düşünüyordum. Halalarımla amcalarımın hepsi sanki benim için bir okul seçiyorlarmış gibi bu konudan epeyce söz ettiler. Ve en sonunda yüzlerinde çok ciddi, kircikli ifadelerle "E eh, neden olmasın ki?'' dediler. Babam bir yıl boyunca bana parasal destek vermeyi kabul etti ve çeşitli ertelemelerin ardından 22 yılının baharında hep kalacağımı sandığım doğuya geldi. En doğrusu şehirde oda tutmaktı ama sıcak mevsim dedik ve geniş çimenlikleri, insanın içini coşturan ağaçları bulunan kırsal bir memleketten yeni ayrılmıştım. Bu yüzden de iş yerindeki bir genç adam yakınındaki banliyo kasabalarından birinde beraber ev tutmamızı önerdiğinde kulağıma harika bir fikir gibi geldi bu. Ayda 80 dolara, kötü hava koşulları yüzünden harabeye dönmüş, Üflesen uçacak durumdaki bir bunglov olan evi buldu. Ama son dakikada şirket arkadaşımı Washington'a gönderdi. Ben de şehir dışına tek başıma gittim. Kaçmadan önce hiç olmazsa birkaç günlüğüne sahip olduğum bir köpeğim, eski bir doç arabam ve yatağımı yapıp kahvaltımı hazırlayan, elektrik ocağının üzerinden doğru kendi kendine fince bilgelik sözleri mırıldanan Finlandiyalı bir yardımcım vardı. Bir sabah oraya benden daha sonra taşınmış adamın teki beni yolda durdurana kadar bir iki günüm yalnızlık içinde geçti. West Egg köyüne nasıl gidiliyor diye sordu. Çaresizlik içinde. Ona yolu tarif ettim. Yürümeye devam ederken yalnızlık çekmiyordum artık. Bir kılavuz, bir yol gösterici. Oranın bir yerlisiydim ben. Adam bana bilmeden mahalleli olma hakkını bahşetmişti işte. Böylece gün ışığının ve tıpkı Hızlı çekim filmlerde her şeyin hızla büyüdüğü gibi ağaçlarda patlarcasına büyüyen yaprakların eşliğinde yaşamın yazla birlikte yeniden başladığı biçimindeki o beylik kinanca kaptırmıştım kendimi. Öncelikle okunacak yığınca şey ve insana nefes aldıran temiz havadan içime çekmem gereken sağlık sıhhat vardı. Bankacılık, kredi ve yatırım araçları üstüne yazılmış ciltlerce kitap satın aldım ve darphaneden yeni çıkmış para gibi Kırmızı ve altın sarısı renkleriyle bir tek Midas'tan Morgan'ın ve Macans'ın bildiği parlak sırları açığa vurma vaadiyle rafımdaki yerlerini aldılar. Ayrıca pek çok başka kitabı da okumak gibi yüce bir niyetim vardı. Üniversitedeyken edebi yönüm oldukça ağır basıyordu. Bir sene Yale Nives için bir dizi fazlasıyla ağır başlı ve anlaşılır bas yazı kaleme almıştım. Ve artık... Bu tür şeylerin tamamını yaşantıma geri getirecek ve bütün uzmanlar içinde en sınırlısına, çok yönlü, insana dönüşecektim yeniden. Salt, nüktelikli bir söz etmek adına söylemiyorum bunu. Yaşama tek bir pencereden bakmak çok daha fazla başarı getiriyor sonuçta. Kuzey Amerika'nın en tuhaf topluluklarından birisinin orta yerinde bir ev kiralayışım, talihin bir cilvesiydi. Ev, New York'un doğusunda uzanan, diğer şaşırtıcı doğal özelliklerinin yanı sıra İki tuhaf kara oluşumundan meydana gelmiş, o ince uzun, yoldan çıkmış adada yer alıyordu. Şehrin 32 kilometre ötesinde şekilleri birbirinin aynısı, yalnızca koy olduğu konusunda herkesin hemfikir olduğu bir girintiyle birbirinden ayrılan iki devasa yumurta, batı yarım kürenin en sakin tuzlu suyundan Long Island boğazının büyük ıslak avlusundan çıkıntı yapmaktadır. Ovalitleri kusursuz değildir. Kolomb'un yumurtası gibi birbirlerine bağlandıkları noktada düzleşmişlerdir. Ancak fiziksel benzerlikleri üstlerinden uçan martılar açısından edebi bir kafa karışıklığı yaratsa gerek. Kanatsızlar açısından ise daha göze çarpıcı bir olgu. Biçim ve büyüklükleri dışında her bakımdan birbirlerinden farklı oluşlarıdır. Ben Batı yumurtada, West Egg'de yaşıyordum. Doğrusun isterseniz iki yumurtadan daha az gözde olanında. Gerçi bu da Aralarındaki aykırı ve hatır sayılır derecesindeki uğursuz zıtlığı açıklamak için son derece üstün kör bir yafda oldu şimdi. Evim yumurta'nın tam ucunda, boğaza en fazla 45 metre uzaklıktaydı. 12 ila 15 bin dolara sezonluk tutulan iki koca yapı'nın arasında sıkışıp kalmıştı. Sağındaki hangi ölçüye vurulursa vurulsun devasa bir şeydi. Bir yanımda işlenmemiş fil dişinden ince bir sakalın altında yepyeni. Muazzam Kulesi, mermerden yüzme havuzu ve 200 dönümü aşan çimenliği ve bahçesiyle Normandiya'daki bir hotel de villenin birer kopyasıydı. Gatsby'nin malikanesiydi bu ya da Bay Gatsby'yi tanımadığıma göre o isimdeki bir beyefendinin oturduğu bir malikane diyelim. Benim evim insanın göz zevkini bozacak ölçüde çirkindi ama küçüktü ve bu yüzden de fark edilmiyordu. Bu sayede deniz manzarasıyla kısmen de komşunun çimlerinden oluşan bir manzaraya sahiptim. Ve milyonerlere yakın olmamın tesellisi de işin cebasıydı ki bütün bunlar için ayda 80 dolar ödüyordum. Koy olduğu konusunda herkesin hem fikir olduğu girintinin karşısında Eyast Egg'in çok tutulan beyaz saraylarının yansımaları suyun üstüne vuruyordu ve o yazın hikayesi gerçekte Tom bu kananlarla akşam yemeği yemek için arabamı oraya doğru sürdüğüm akşam başlar. Daisy, benim ikinci göbekten kuzenimdi ve Tom'u da üniversiteden tanırdım. Savaşın hemen ardından ise Chicago'da onlarla birlikte iki gün geçirmiştim. Kocası çeşitli fiziksel becerilerin yanı sıra New Haven'de futbol oynayanların içinde gelmiş geçmiş en güçlü yıldızlardan birisiydi. Ulusal bir figür sayılabilirdi. 21'inde sınırlı olsa da parlak bir mükemmeliyete eriştiği için Ardından gelen her şeyde düş kırıklığına uğramış adamlardandı. Ailesi son derece zengindi. Üniversitedeyken bile bol keseden para harcaması yakışıksız bulunurdu. Ama şimdi Chicago'dan ayrılmış ve insana küçük dilini yutturabilecek bir biçimde Doğu'ya gelmişti. Mesela Lake Forest'tan bir dizi polo midillisi getirmişti. Benim kuşağından bir adamın bunu yapabilecek ölçüde varlıklı olması akıl alır bir şey değildi. Doğu'ya neden geldiklerini bilmiyorum. Hiçbir özel nedeni bulunmaksızın Fransa'da bir yıl geçirmişler ve sonra da insanların polo oynadıkları ve zenginlerin bulunduğu her yerde bir oraya bir buraya sürüklenip durmuşlardı. Daisy telefonda bu seferkinin temelli bir taşınma olduğunu söylemişti. Ancak ben buna inanmıyordum. Daisy'nin içini bilemezdim ama Tom'un biraz özlemle telafisi bulunmayan bir futbol maçının yaratacağı Dramatik bir çalkantının peşimden sonsuza dek sürükleneceğini hissediyordum. Ve işte böylece ılık, esintili bir akşamüstü, çok az tanıdığım iki eski arkadaşı görmek için Eyast Ege doğru yol aldım. Evleri beklediğimden de gösterişliydi. George dönemi, stili koloni mimarisi örneği, parmak kırmızı-beyaz renklerde, koya bakan bir malikaneydi. Çimler pelajdan başlıyor, güneş saatlerinin tuğla döşeli yürüyüş yollarının ve Alev alev yanan bahçelerin üstünden aşıp ön kapıya doğru çeyrek mil boyunca ilerliyor ve sonunda eve vardığında hızını alamayıp parlak asmalara dönüşerek evin yan duvarları boyunca yukarı tırmanıyordu. Ön cephe o saatte yansımış bir altın sarısıyla parlayan Fransız pencerelerle kaplıydı ve ılık esintili öğle sonrasında camlar ardına değin açıktı. Tom Buchanan binici giysiler içinde ön taraftaki sundurmada bacaklarını ayırmış dikiliyordu. New Haven yıllarından bu yana değişmişti. Kendine beğenmiş tavrı, keskin hatlı ağzı, saman sarısı saçlarıyla artık otuz yaşında güçlü kuvvetli bir adamdı. Bir çift parlak kibirli göz yüzünde ekemenlik kurmuş, ona her an öne doğru eğilecekmiş gibi saldırgan bir görünüş veriyordu. Binici giysilerinin efemine çalımı bile o gövdedeki muazzam gücü gizleyemiyordu. O parlak çizmelerin içini üstteki bağcıkları kopartacakmış gibi doldurmuşa benziyordu ve ince ceketinin altında omzunu her oynatışında bir kas yumağının yer değiştirdiğini görebiliyordunuz. Muazzam bir baskı yapabilecek güçte bir gövdeydi bu. Zalim bir gövde. Boğuk sesini hırçınlığı da bıraktığı huysuz kişi izlenimine katkıda bulunuyordu. Bu seste hoşlandığı kişilere karşı bile babacan bir küçümseme tanısı vardı ve Nevhavında onun cüretkarlığının nefret eden belli kişiler vardı. Sırf sizden daha güçlüyüm ve çok daha erkeğim diye der gibiydi. Bu konulara ilişkin son sözü ben söylerim sanmayın. Son sınıfta aynı dernekteydik ve birbirimize hiçbir zaman yakın değilsek de beni onayladığına ve kendine özgü o aksi küstah talepkarlığıyla Ondan hoşlanmamı istediğine ilişkin bir izlenimim vardı hep. Birkaç dakika kadar güneşli verandada konuştuk. Gözleri sürekli çevreyi kolaçan ederken, burada güzel bir yerim var dedi. Kolonun bir ile beni döndürürken öteki elini açarak çukurda kalan bir İtalyan bahçesini, İki dönümlük bir yeri keskin kokulu gülleri ve akıntının sahile çarpıp durduğu kalkık burunlu bir tekneyi içine alacak biçimde önümüzde uzanan manzarayı süpürür gibi bir hareket yaptı. Petrolcü Demina indi burası. Beni aniden nazikçe yeniden döndürttü. İçeri geçelim. Yüksek tavanlı bir holden geçerek parlak gül kurusu renkli, her iki ucundaki... Fransız pencerelerle iğreti biçimde eve bağlanmış bir alana vardık. Pencereler aralıktı ve sanki evin içine girecekmişçesine büyümüş, dışarıdaki taze çimenlere zıt, beyaz bir ışık yayıyordu. Odanın içinde bir meltem esintisi doluyor, perdeleri joleli bir düğün pastasına benzeyen tavana doğru havalandırıp bir uçtakileri içeriye, öteki uçtakileri ise dışarıya solgun bayraklar gibi uçuruyor, ve sonra da şarap rengi halının üstünde, rüzgarın denizin yüzeyinde yaptığına benzer bir gölge oluşturarak dalgalandırıyordu. Odadaki tek hareketsiz nesne iki genç kadının demir atmış bir balon üstünde, havada süzülürcesine üstünde oturdukları koca kanepeydi. Her ikisi de beyazlar içindeydi ve giysileri evin çevresindeki kısa bir uçuşun ardından sanki henüz içeriye savrulmuşlar gibi uçuşup dalgalanıyordu. Birkaç dakika perdelerin çırpınıp bürüştleriyle duvardaki bir resmin iniltisini dinleyerek orada durmuş olsam gerekti. Derken Tom Bakanın arka perdeleri gürültüyle kapatınca evin içinde kalan rüzgar dindi. Perdeler, halılar ve iki genç kadın da yavaşça yere süzüldüler. İkisinden genç olanı bana yabancıydı. Kanepe'nin kendine ait bir bölümüne düşü verecek bir şeyi. Dengede tutmaya çalışırcasına çenesi hafifçe kalkmış, tümüyle hareketsiz biçimde boylu boyunca uzanmıştı. Gözünün ucuyla beni gördüyse bile hiç renk vermedi. Sonuçta içeri girerek rahatını bozduğum için az kalsın bir ömür mırıldanarak gafil avlanacaktım. Öteki kız Daisy kalkmaya davrandı. Yüzünde dikkatli bir ifadeyle hafifçe öne doğru eğildi. Ardından anlamsız, cilveli bir kahkahayla güldü. Ben de güldüm ve odanın içinde ilerledim. Mutluluktan felç oldum. Sanki çok zekice bir şey söylemiş gibi yeniden güldü ve elimi bir süre tutarak dünyada bu kadar çok görmek istediğim başka kimse yok tercesine yüzüme baktı. Onun tarzıydı bu. Bir mırıltıyla dengede durmaya çalışan kızının soyadının bakır olduğuna değindi. Deyzi insanların kendisine doğru eğilmelerini sağlamak için mırıldandığının söylendiğini işitmiştim ki bu onun işvesini hiç de azaltmayan yersiz bir eleştiriydi. Her nasılsa Bayan Bakır'ın dudakları kıpırdadı. Bana doğru belli belirsiz başını salladı ve sonra başını yeniden geriye attı. Belli ki dengede tuttuğu nesne azıcık kımıldayıp onu korkutmuştu. Dudaklarımın ucunu yeniden bir tür özürsüz, bir tür özür sözcüğü geldi. Neredeyse her türlü kendine yeterlilik göstergesi bende sersemce bir hürmete yol açar. Gözlerimi alçak, büyüleyici sesiyle bana sorular sormaya başlayan kuzenime geri çevirdim. Sanki her konuşma bir daha asla yinelenmeyecek bir noto aranjmanıymışçasına insanın kulağıyla aşağıya ve yukarıya doğru izlediği türden bir sesti. Yüzü hüzünlüydü ve barındırdığı parlak şeylerle sevimliydi. Parlak gözler ve tutkulu parlak bir ağız. Öte yandan sesinde, onu dikkate alan erkeklerin zor unutacağı türden bir heyecan vardı. Şakıyan bir türkü, fısıldanmış bir dinle buyruğu, o ana değin keyifli, heyecanlı bir şeyler yapmış ve izleyen saatin de keyifli, heyecanlı şeylere gebe olduğuna ilişkin bir vaat taşıyordu. Ona doğru gelirken yol üstünde bir günlüğüne Chicago'da mola verdiğimi ve birçok kişinin benim aracılığımla kendisine sevgilerini yolladıklarını anlattım. Beni özlüyor mu diye çığlık atlı coşkuyla, bütün şehir perişan. Arabaların tamamı sol arka tekerlerini bir cenaze çelengi gibi siyaha boyamışlar ve kuzey kıyısında bütün gece dinmeyen feryatlar duyuluyor. Ne kadar da muhteşem, geri dönelim Tom. Yarın ardından alakasızca ekledi. Bebeği görmelisin. Uyuyor. 3 yaşında. Onu hiç görmemiş midin? Hiç. İyi o zaman onu görmelisin. O odada sabırsızlıkla gezinip duran Tom Bakan'ın durdu ve elini omzuma koydu. Sen neler yapıyorsun Nick? Borsa işindeyim. Kimin yanında? söyledim. Hiç duymadım onları diye kesirip attı kararlılıkla. Canımı sıktı bu. Duyarsın diye yanıtladım kısa keserek. Doğuda kalırsan duyarsın. Daha başka bir şeyler yüzünden diken üstündeymiş gibi Ha doğru kalacağım hiç merak etme dedi. Bir deyziye bir bana baktı. Başka bir yerde yaşamam için kahrolası bir aptal olmam gerek. Tam bu noktada bayan Bakır beni irkilten bir anilikle kesinlikle dedi. İçeri girdiğimden beri ağzından çıkan ilk söz buydu. Bunun benim kadar... Kendisini de şaşırttı belliydi. Çünkü esneti ve bir dizi ani, becerikli bir hareketle ayağa kalktı. Kas katı kesilmişim diye yakındı. Kendimi bildim bileli şu kanepenin üstünde yatıp duruyorum. Hiç bana bakma diye ters edin, Daisy. Öyleden beri seni New York'a yollamaya uğraşıyorum. İstemem teşekkürler dedi Bayan Bakır. Tam onda içeri getirilen dört kokteyli kastederek kesin kez itmandaydım. Hep sahibi kuşkuyla ona baktı. Hadi oradan. İçkisini sanki bardağın dibine tek damla varmış gibi bir dikişte içti. Bunu nasıl yapıyorsun? Aklım almıyor. Yaptığı şeyin ne olduğunu merak ederek bayan Bakıra baktım. Ona bakma koşuma gitti. Genç bir harp akademisi öğrencisi gibi bedenini omuzlarından geriye doğru savurarak öne çıktırdı dik duruşuyla tal gibi küçük memeli bir kızdı. Güneşten kısılmış gri gözleri, solgun etkileyici, mutsuz bir yüzden, karşılıklı kibar bir merakla bana çevrildi. Daha önce bir yerlerde onu ya da bir resmini görmüş olduğum duygusuna kapıldım. Vestek'te oturuyorsunuz demek diye belirtti küçümseyerek. Oralda birisini tanıyorum. Benim bir tek tanıdığım Gatsby'yi tanıyorsunuzdur. Gatsby mi diye sordu Daisy. Hangi Gatsby'yi? Ben daha onun komşum olduğu yanıtını vermeden akşam yemeğinin hazır olduğu bildirildi. Gergin koluyla zorlayarak koluma giren Tom Bankanın bir damla pulunu başka bir kareye hareket ettirircesine beni odadan çıkarttı. O iki genç kadın da ellerini hafifçe kalçalarına koyarak zarif ve ağır ağır arkamızdan dinmiş rüzgarla dört mumun titreştiği gün batımına açılan gül kurusu renkli bir verandaya doğru geldiler. Mumlar da neyin nesi diye karşı çıktı Deysi, kaşlarını çatarak. Parmaklarıyla mumları söndürdü. İki hafta sonra yılın en uzun günü olacak. Tepeden tırnağı ışıldayarak bize baktı. Hep yılın en uzun gününün yolunu gözleyip sonra da kaçırdığımız oluyor mu? Ben hep yılın en uzun gününü bekler sonra da kaçırırım. Sanki yatağa giriyormuş gibi masaya oturan Bayan Bucker, bir şeyler planlamalıyız diye esnedi. Olur dedi Deysi. Ne planlayacağız? Çaresizlik içinde bana döndü. İnsanlar ne planlar? Ben daha... Yanıtlayamadan gözleri bir dehşet ifadesiyle küçük parmağına takıldı. Bakın diye yakındı. Yaraladım onu. Hepimiz baktık. Eklem yeri morarmıştı. Bunu sen yaptın Tom dedi suçlarcasına. Kötü niyetinin olmadığını biliyorum. Ama sen ne yaptın? Kaba bir adamla evlenerek elime geçen bu büyük, iri, hantal bir şu hantal lafından nefret ediyorum diye karşı çıktı Tom terslenerek, şakadan bile olsa. Hantal diye üsteledi deyisi. Kimi kez o ve Bayan Bakır hep bir ağızdan hiçbir zaman karşılıklı konuşma sayılamayacak, şaka yolu bir tutarsızlıkla beyaz giysileri ve içinde arzu barındırmayan kişiliksiz gözleri kadar soğuk biçimde konuşuyorlardı. Buradaydılar ve Tom'la beni eğlenmek ya da eğlendirilmek için hoş, nazik bir çaba göstererek kabul etmişlerdi. O an için akşam yemeğinin sona erdiğini ve az sonra akşamın da sona erip öylece bir yana bırakılacağını biliyorlardı. Bir akşamın sürekli hayal kırıklığıyla sonuçlanan beklentiler ya da anın kendisine özgü katıksız gerginlikteki dehşeti içinde telaşla aşamadan aşamaya geçtiği Batıdakinden keskin bir biçimde farklı bir durumdu bu. Hafif ama oldukça etkileyici bordo şarabının ikinci kadehinde ''Kendimi uygarlaşmamış hissetmeme neden oluyorsun, Daisy'' diye itirafta bulundum. Hasattan ya da başka bir şeyden söz edemez misin? Bu cümleyle özel bir şey kastetmemiştim ama hiç beklenmedik biçimde ele alındı. ''Uygarlık paramparça oluyor'' diye yüksek sesle söze girdi Tom. Olaylar konusunda fena halde kötümserleştim. Şu Goddard'daki adındaki adamın renkli imparatorlukların yükselişini okudunuz mu? Yok hayır diye yanıtladım. Sesinin tonuna epey şaşırmış halde. Yani iyi bir kitap ve herkes okumalı bunu. Ana fikri kendimizi kollamazsak beyaz ırkın tümüyle batacağı. Tümüyle bilimsel bir iddia kanıtları da var. Patavatsızca hüzünlü bir ifadeyle Tom'a giderek derinlere dalıyordu. dedi Daisy. İçinde uzun sözcükler bulunan derin kitaplar okuyor. O sözcük neydi? Bizim... Bu kitaplar tümüyle bilimsel diye vurguladı Tom, onu sabırsızca süzerek. Bu herif meseleyi enine boyuna incelemiş. Baskın ırkın hangisi olacağı konusunda dikkatli davranmak bize bağlı. Yoksa bu öteki ırklar her şeyin kontrolünü ellerine geçirecekler. Onları dövelim diye fısıldadı Daisy. Yakışı güneşe doğru gaddarca göz kırparak. Kaliforniya'da yaşamalısınız diye söze başladı Bayan Bakır ama Tom sandalyesinde kayarak onun sözünü kesti. Bu fikir bizim germen olduğumuzu ileri sürüyor. Ben, sen ve belli belirsiz bir tereddüdün ardından hafif bir baş sallayışıyla Daisy'yi de dahil etti ve Daisy buna yeniden göz kırptı. Hem uygarlığı oluşturan her şeyi biz ürettik, bilimi, sanatı, her şeyi anlıyor musun? Konuya yoğunlaşmasında sanki eskisine göre daha şiddetli bir hal almış görünen, kendini beğenmişliği artık ona yetmiyormuş gibi dokunaklı bir şeyler vardı. Tam o anda içeride telefon çalıp kahya verandasından ayrılınca, Daisy konuşmanın bir an için kesilmesini fırsat bilip bana doğru eğildi. Sana bir aile sırrını anlatacağım diye fısıldadı coşkuyla. Kahyanın burnu hakkında, kahyanın burnu hakkında bir şeyler dinlemek ister misin? Bu akşam buraya gelişimin nedeni bu. İyi, hep kahya değilmiş. New York'ta 200 kişilik gümüş servis takımı sahibi birilerinin gümüş parlatıcısıymış. En sonunda işi burnunu etkilemeye başlayıncaya kadar sabahtan akşama değin gümüş parlatmak zorundaymış. Durum daha da kötüleşmişti dedi Bayan Bakır. Evet, işinden ayrılmak zorunda kalana değin işler sürekli kötüye gitmiş. Bir anlığına son güneş ışıkları romantik bir etki bırakarak parlayan yüzüne düştü. Onu dinlerken sesi soluğumu keserek öne doğru eğilmeye zorladı beni. Derken gün battıktan sonra hoş bir sokaktan ayrılan çocuklar gibi o parlaklık silinmeyen bir pişmanlıkla solup gitti. Kahya geri döndü ve Tom'un kulağına mırıldandığı bir şeyler onun kaşlarını çatıp sandalyesini geri iterek bir tek sözcük söylemeden içeriye girmesine yol açtı. Daisy Tom'un yokluğunu sanki içinde bir şeyleri çabuklaştırmışçasına, sesi parlayıp şarkı söylercesine yeniden öne doğru eğildi. ''Seni masamda görmeyi seviyorum Nick. Sen bana bir gülü, kusursuz bir gülü satıyorsun. Öyle değil mi?'' Onayını almak için Bayan Bakır'a döndü. ''Kusursuz bir gül değil mi?'' Bu doğru değildi. Bir güle uzamaktan yakından bir benzerliğim yoktu. Uyduruyordu yalnızca ama... O soluksuz, büyüleyici sözcüklerden birisinde gizlenmiş yüreği sanki sizi açılmak istiyormuş gibi ürpertici bir sıcaklık akıyordu ondan. Derken birdenbire peçetesini masaya fırlattı ve özür dileyip eve girdi. Bayan Bakırla ben bilinçli olarak anlamdan yoksun biçimde kısa bir süre birbirimize baktık. Telaşla ayağa kalkıp uyaran bir ses tonuyla "Şşş" dediğinde söze başlamak üzereydim. İçerideki odadan bastırılmış Ateşli mırıltılar duyuluyordu ve Bayan Bakır'ın hiç utanmadan duymaya çabalayarak öne doğru eğildi. Mırıltı ahengin eşinde kent titreşti, alçaldı, heyecanlı biçimde yükseldi ve sonra tümüyle sona erdi. Bu sözün ettiğiniz Bay Gatsby benim komşum diye söze başladım. Konuşmayın, olup biteni duymak istiyorum. Bir şey mi oluyor diye sordum saflıkla. Bilmediğiniz mi söylüyorsunuz yani dedi Bayan Bakır gerçekten şaşırarak. Ben herkesin bildiğini sanıyordum. Ben bilmiyorum. Yani dedi içirgi Tom'un New York'ta bir sevgilisi var. Sevgilisi mi var diye yineledim anlamsızca. Bayan Bakır başını salladı. Yemek saatlerinde aramayacak kadar terbiyeli davranabilirdi. Öyle düşünmüyor musunuz? Ben onun ne kastettiğini anlamadan hemen önce bir elbise hışırtısıyla deri çizmelerin gıcırtısı duyuldu ve Tom'la Daisy masadaydılar. Elden bir şey gelmez diye haykırdı Daisy, gergin bir neşeyle. Oturdu soran gözlerle Bayan Bakır'a ve ardından bana baktı ve sözlerini sürdürdü. Bir dakikalığına dışarıya baktım. Dışarısı oldukça romantik. Çimin üstünde bir kuş var. Sanırım Curnat ya da Witt Starline'ın gemilerinden gelmiş bir bülbül. Şakayıp duruyor. Kendi sesi de şakadı. Romantik bu değil mi Tom? Çok romantik dedi Tom, sonra sefil bir halde bana döndü. Yemekten sonra yeterince aydınlık olursa seni ahırlara götürmek isterim. İçeride telefon ilkilteci bir sesle çaldı ve Daisy kararlı biçimde Tom'a kafasını sallarken ahırlar konusu, daha da doğrusu bütün konular havada yitip gitti. Masadaki son beş dakikadan kalan kırık dökük parçalar arasından mumların almamsızca yeniden yakıldığının ve Herkese hem dost doğru bakmak hem de tüm gözlerden kaçılmak istediğimin bilincinde olduğumu anımsıyorum. Dezi ile Tom'un ne düşündüklerini kestiremiyordum ama belli ölçüde dirençli kuşkuculuğunu denetim altına almış görünen Bayan Bakır'ın bile beşinci konuğunun bu rahatsız edici metalik ısrarını tümüyle aklından çıkarabildiğinden kuşkuluyum. Belirli bir mizaca sahip kişiler açısından Durumun merak uyandırıcı sayılabilirdi benim. Benim kendi dürtüm ise derhal polisi aramak yolundaydı. Atlar konusuna bir daha değinildiğini söylemeye gerek yok. Tom ve bayan Bakır aralarında birkaç metre alacak karanlıkla kütüphaneye yollandılar. Bir yandan çok hoşlanırmış gibi ve birazcık sağır görünmeye çalışarak sanki kusursuz somutluktaki bir bedenin yanında Gece nöbeti tutar gibi birbirleriyle bağlantılı bir verandalar zincirinin çevresinden öndeki sundurmaya giden Daisy'yi izledim. Sundurmanın derin hüznü içinde yan yana hasır bir kanepeye oturuyorduk. Daisy güzel biçimini hissetmeye çalışırcasına yüzünü ellerinin arasına aldı ve gözlerini yavaş yavaş dışarıdaki kadifemsi alaca karanlığa çevirdi. Çalkantılı duyguların onu ele geçirdiğini gördüm. Bu yüzden küçük kızı hakkında onu yatıştıracağını sandığım birkaç soru sordum. Birbirimizi pek iyi tanımıyoruz Nick dedi birden. Kuzen bile olsak benim düğünüme gelmedin. Savaştan dönmemiştim. Bu doğru ikirciklendi. Neyse zor günler geçirdim. Nick ve her konuya gayet alaycı yaklaşıyordu. Böyle davranmasının besbelli bir nedeni vardı. Bekledim ama bir şey söylemedi ve bir an sonra oldukça zayıf bir ilgiyle yeniden kızına döndüm. Sanırım konuşuyordur ve yemek yiyordur. Öyle şeyler işte. Ha evet, boş gözlerle bana baktı. Dinle. Nick doğduğu zaman ne dediğini anlatayım sana. Dinlemek ister misin? Hem de çok. Bu sana nasıl hissettiğime ilişkin fikir verir. Gidişak hakkında. Neyse. Daha bir saattik bile değildi ve Tom... Tanrı bilir neredeydi. Etlerin, eterin etkisinden tümüyle terk edilmiş duygusuyla uyandım ve hemşireye hemen kız mı oğlan mı diye sordum. Bana kız olduğunu söyledi ve bunun üzerine başımı çevirip ağladım. Tamam dedim. Kız olduğuna sevindim. Ve umarım aptalın teki olur. Bu dünyadaki bir kızın olabileceği en iyi şey. Güzel, küçük bir aptal. Anlayacağın her şeyin bir biçimde berbat olduğunu düşünüyordum diye sürdürdük kendinden emin bir şekilde. Herkes böyle düşünüyor, en gelişmiş insanlar bile ve ben biliyorum. Her yerde bulundum. Her şey. Ve ben biliyorum. Her yerde bulundum. Her şeyi gördüm ve her şeyi yaptım. Gözleri küstah bir tavırla ışıldadı. Daha çok Tomunkileri andırır biçimde ve nefes kesici bir küçümsemeyle güldü. Karmaşık. Tanrım, karmaşığım ben. Sesi kesildiği an ilgimle dağılırken inanıyorum ki söylemiş olduğu şeyin yapmacıklığını tüm çıplaklığıyla hissettim. Bu beni huzursuz etti. Sanki bu akşamın tamamı benden zorla katılımcı bir duygu almak için kurulmuş bir tür tezgah gibiydi. Bekledim ve gerçekten de bir an içinde sanki kendisinin Tom'un ait olduğu, oldukça seçkin bir gizli dernekte üyelik hakkı iddia edercesine, Güzel yüzüne tam bir yapmacıklık sırıtışla bana baktı. İçeride kırmızı oda ışıkla renklenmişti. Tomla Bayan Bakır her biri uzun bir kanepenin ucuna oturmuşlardı ve Bayan Bakır ona yüksek sesle Saturday Evening Post okuyordu. Sözcükler mırıltı biçiminde ve bükümsüz, yatıştırıcı bir ses tonuyla ardarda arda geliyordu. Tom'un çizmelerinde Parlayıp Bayan Bakır'ın sonbahar yaprağı sarısı saçlarında matlaşan lamba ışığı, kollarındaki ince kasların dalgalanışıyla bir sayfayı çevirirken gazetenin üstünde ışıldıyordu. Biz içeri girdiğimizde elini kaldırıp bir anlığına sessiz kalmamızı sağladı. Arkası gelecek dedi dergiyi masanın üstüne fırlatarak bir sonraki sayımızda. Dizlerinin huzursuzluğu bir kımıldanışıyla bedeni sinyal verdi. Ardından ayağa kalktı. Saat on olmuş diye belirtti. Saati tabanda görmüştü herhalde. Bu çizik kızın yatağa gitme zamanı. Jordan yarınki turnuvada oynayacak diye açıklama yaptı Daisy. West Charda. Ha siz Jordan bakırsınız. Yüzünün nereden tanıdık geldiğini artık biliyordum. O yüzün hoş, küçümseyici ifadesi bana Asvehillen'in Hot Springs ve Palm Beach'in spor yaşamının rotogravül baskı resimlerinden bakıp durmuşlardı. Onun hakkında bir hikaye de duymuştum. Eleştirel, nahoş bir hikaye ama bunun ne olduğunu uzun zaman önce unutmuştum. İyi geceler dedi, yumuşak bir ses tonuyla. Beni sekizde uyandırırsın değil mi? Kalkacaksan, kalkacağım. İyi geceler Bayan karabi yakında görüşmek üzere. Elbette görüşeceksiniz diye onayladı deyzeyi. ''Aslında bir düğün yapmayı düşünüyordum. Sık sık uğranık. Ben de bir biçimde sizi yalnız bırakayım. Bilirsin ya, ikinizi kazı çamaşır dolabına kilitlemek, bir sandalın içinde denize açılmaya zorlamak veya o türden şeyler işte.'' ''İyi geceler'' diye seslendi Bayan Bakır merdivenlerden. Söylediklerinizin bir kelimesini bile duymadım. ''İyi bir kız o'' dedi ton. Bir an sonra böyle ülkenin dört yanında koşturup durmasına izin vermemeliydiler.'' Kimler diye sordu Daisy. Soğuk bir tabırla. Ailesi. Aile dediğin bin yaşında bir teyze. Ayrıca da Nick bakar. Bakarsın değil mi Nick? Bu yaz pek çok hafta sonunu burada geçirecek. Sanırım ev ortamı ona çok iyi gelecek. Daisy ve Tom bir süre sessizce birbirlerine baktılar. New York'lu mu diye sordum çabucak. Louisville'li beyaz genç kızdığımız orada beraber geçti. Güzel, beyaz. Nick'e verandada içini döktün mü diye sordu Tom birden. Döktün mü? Daisy bana baktı. Hanım Anımsayamıyorum. Ama sanırım carman hakkında konuştuk. Evet eminim öyle yaptık. Farkına varmadan bizi ele geçirdi o konu ve ilk olarak Duyduğun her şeye inanma Nick diye tavsiyede bulundu bana Tom. Önemsemeden hiçbir şey duymadığımı söyledim ve birkaç dakika sonra da eve gitmek üzere kalktım. Kapıya kadar benimle geldiler ve neşeli bir ışık kuzmesinin içinde yan yana dikildiler. Motorumu çalıştırdığımda, Daisy buyurgan biçimde bekle diye seslendi. Sana bir şey sormayı unuttum ve önemli bir şey bu. Batıda bir kızla nişanlandığını duyduk. Doğru diye destekledi Tom kibarca. Nişanlandığını duyduk. Asılsı sabır, çok yoksulum ben. Ama duyduk diye üsteledi Daisy. Yeniden bir çiçek gibi açılıp beni şaşırtarak. Bunu üç kişiden duyduk. Demek ki doğru. Onların neden söz ettiğini elbette biliyordum. Ama nişanlanmanın yakınından bile geçmemiştim. Aslında doğuya gelmemin nedenlerinden birisi de dedikoduların nikahın ilanına kadar varmasıydı. Dedikodular ay yuka çıktı diye eski bir arkadaşınızla flört etmeyi kesemezsiniz ve öte yandan da dedikodu yüzünden evlenmeye hiç niyetli değildim. Ilgi göstermeleri bana epeyce dokundu ve zenginlikleri daha az gözüme batar oldu. Bununla birlikte aklım karıştı ve oradan uzaklaşırken bir parça tiksinmiştim. Bana göre Daisy'nin yapması gereken şey çocuğu kollarında evden fırlayıp gitmekti. Ancak gördüğüm kadarıyla kafasında hiç de böyle bir niyet yoktu Tom'a gelince. New York'ta bir sevgilisinin olduğu gerçeği benim için bir kitabın moralini bozması kadar bile şaşırtıcı değildi. Domuz gibi sağlam, fiziksel bencilliği artık buyurgan yüreğini beslemiyormuş gibi. Kokuşmuş fikirlerin kıyısında bir şeyler içini kemiriyordu. Yol üstü motellerin çatılarına ve yeni kırmızı gaz pompalarının ışık havalarında yüzdüğü yol kenarlarındaki benzin istasyonlarının önüne çoktan yaz gelmişti ve West Tech'deki mülküme varınca, Arabayı sundurmasına çekip bir süre avludaki terk edilmiş çim biçme makinesinin üstünde oturdum. Rüzgar ağaçları döven kanatlarıyla gürültülü, parlak bir geceyi ve yaşam dolu kurbağaların yerden ısrarlı bir ork sesi gibi yükselen feryatlarının ardında bırakarak esip geçmiştim. Hareket eden bir kedinin süliyeti ay ışığında titreşti ve ona bakmak için başımı çevirdiğimde yalnız olmadığımı gördüm. 15 metre ötede komşumun malikanesinin gölgeleri arasından bir karaltı çıkmıştı ve gökyüzüne gümüşten biber taneleri gibi yayılmış yıldızlara bakarak elleri ceplerinde dikiliyorlardı. Rahat hareketlerindeki ve çimenlerde ayaklarının üstünde güvenle duruşundaki bir şey bu kişinin sınırlı göğümüzden payına ne düştüğüne karar vermek üzere dışarı çıkmış Bay Gatsby'nin ta kendisi olduğu izlenimini uyandırıyordu. Ona seslenmeye karar verdim. Bayan Bakır akşam yemeğinde ondan söz etmişti ve bu da taşınmak için işe yarardı. Ama yalnız kalmaktan hoşnut olduğunu sezdiren ani bir hareket yapınca seslenmedim. Şaşırtıcı biçimde kollarını karanlık suya doğru uzattı ve ondan ne kadar uzakta olsam da titrediğine yemin edebilirdim. Gözlerimi gönülsüzce denizden yana çevirdim ve bir iskelenin ucundan gelmesi mümkün. Ufacık ve uzaktaki tek bir yeşil ışık dışında bir şey seçemedim. Bir kez daha Gatsby'den tarafa baktığımda ortadan kaybolmuştu ve huzursuz karanlığın içinden yeniden tek başıma kalmıştım. İkinci bölüm Westag ile New York arasındaki kara yolu aşağı yukarı orta yerine apar topar demir yoluyla birleşir ve çeyrek mil boyunca demiryolunun yanından devam eder. Böylece de arazinin belli bir ıssız bölgesinden uzaklaşmış olur. Burası küller vadisidir. Küllerin sırtlarında, teperlerde ve grotex bahçelerde buğday misali büyüdüğü, evlerin, bacaların, yükselen dumanın ve aşkın bir çabayla belli belirsiz hareket eden ve tozlu havada çoktan un ufak olmuş insanların biçimini aldığı acayip bir çiftliktir. Ara sıra gri vagonlardan oluşan bir katar, Görünmez raylar üzerinde sürünür. Berbat bir gıcırtı koyu vererek durur ve kül grisi insanlar kurşun kürkleriyle birdenbire sökün edip ne idüğü belirsiz işlemlerini sizin gözlerinizden gizleyen geçit vermez bir bulutu karıştırıp dururlar. Ancak gri toprağın ve onun üzerinde durmaksızın sürüklenen kasvetli toz girdaplarının yukarısında bir an sonra Doktor TJ Ekleburg'un gözlerini seçersiniz. Dr. T.J. Ekleburg'un gözleri mavidir ve dev gibidir. Retinaları bir metre yüksekliğindedir. Olmayan bir yüzden, buna karşılık var olmayan bir burnun üstünden geçen, devasa sarı bir gözlük çerçevesinin arkasından bakarlar. Belli ki şakacı bir göz ekimi, Künz ilçesindeki hastalarını çoğaltmak için bunları oraya yerleştirmiş ve ardından da kendisini sonsuz körlüğün içine yuvarlanmış ya da onları unutmuş ve çekip gitmiştir. Ama güneşin ve yağmurun altında boyanmadan geçen pek çok günün ardından belirsizleşen gözleri hazin çöp boşaltma alanının üstünde kara kara düşünür. Küller Vadisi bir tarafından küçük pis bir ırmakla sınırlanır ve üstündeki açılabilen köprü mavnalar geçsin diye kalktığında bekleyen trendeki yolcular bazen yarım saat boyunca bu iç karartıcı manzarayı izleyebilirler. Orada her zaman en az bir dakikalık duraklama olur ve Tom Boka'nın metresiyle ilk karşılaşmam da bu duraklama nedeniyle olmuştu. Bir metresinin olduğu, tanındığı her yerde ısrarla vurgulanıyordu. Tanıdıkları gözde kafelerde onunla birlikte görünmesine ve onu masada bir başına bırakıp etrafta dolanarak tanıdığı herkese çene çalmasına içerliyorlardı. Kadını merakla görmek istesem de onunla tanışmak gibi bir arzum yoktu. Ama tanıştım. Bir öğleden sonra Tom'la trene binip New York'a gittim ve kül yığınlarının arasında durduğumuzda Tom ayağı fırlayıp dirseğimden tutarak beni vagondan inmeye kelimenin tam anlamıyla zorladı. İniyoruz diye üsteledi. Kız arkadaşımla tanışmanı istiyorum. Sanırım öğle yemeğinde istemini almıştı ve beni beraberinde sürüklemekti ki kararlılığıyla neredeyse şiddet uygulayacaktı. Kibirli varsayımı o pazar öğleden sonra yapacak, daha iyi bir işimin bulunmadığı savuna da dayanıyordu. Beyaza boyalı alçak bir demiryolu yolu çitinin üstünden atlayarak peşinden gittim. Ve doktor Ekraburg'un ısrarlı bakışları altındaki yol boyunca 90 metre geriye yürüdük. Görünürdeki tek bina, boş arazinin kenarına kondurulmuş bir tür küçük ana caddenin yanında yer alan ve kesin olarak hiçbir şeyle komşu olmayan, Sarı tuğladan küçük bir bloktu. Barındırdığı üç dükkandan birisi kiralıktı ve bir diğeri küllerden oluşan bir patikayla ulaşılan gece boyu açık bir lokantaydı. Üçüncüsü ise bir tamirhane ve benzinlikti. Her tür tamir işleri George B. Wilson. Araba alıp satınır ve Tom'un peşinden içeriye girdim. İçerisi yoksul ve çıplaktı. Görünürdeki tek araba Toza bulanmış, loş bir köşede silmiş duran bir Ford hurdasıydı. İş yeri sahibi ellerini bir paçavraya silerek yazıhane kapısında belirdiğinde, bu tamirhane müsveddesinin bir perde olduğu ve yukarıda görkemli ve romantik dairelerin bulunduğu geldi aklıma. Sarışın ve ruhsuz bir adamdı. Beti benzi solgundu ve az buçuk yakışıklıydı. Bizi görünce açık mavi gözlerine nemli bir umut ışıltısı yerleşti. Merhaba Wilson ahbap dedi Tom omzuna keyifle şapla katarak işler nasıl? İdare eder diye yanıtladı Wilson inandırıcılıktan uzak bir biçimde. O arabayı ne zaman satacaksınız bana? Gelecek hafta adamım şu anda üstünde çalışıyor. ''Ama da yavaş çalışıyor değil mi? Hayır yavaş değil diye yanıtladı Tom soğukça ama sana öyle geliyorsa başka bir yere satsam daha iyi olacak galiba. Ben öyle demek istemedim diye açıkladı Wilson çabucak. Ben yalnızca sesi dönüp gitti ve Tom sabırsızca tamirhanenin içinde etrafa göz gezdirdi. Derken bir merdivenden inen ayak seslerini duydum ve bir an sonra bir kadının içe irice karaltısı yazhane kapısından gelen ışığın önünü kesti. Otuzlu yaşlarının ortasındaydı. Azıcık iri yarıydı ama... Ama etinin dolgunluğunu bazı kadınların yapabildiği gibi göze hitap eder biçimde taşıyordu. Kreptöşin kumaştan lacivert puanlı elbisesinin üstündeki yüzü hiçbir özellik ya da güzellik ışıntısı barındırmıyordu. Ama kadında sanki bedenindeki sinirler içten içe yanıyormuşçasına hemen farkına varabilen bir canlılık vardı. Yavaşça gülümsedi ve sanki bir hayaletmişçesine kocasına doğru yürüyüp doğrudan Tom'un gözlerine bakarak Onunla el sıkıştı. Ardından dudaklarını ıslattı ve arkasına dönmeden yumuşak, boğuk bir sesle kocasıyla konuştu. Bir iki islam... bir iki iskemle getir. Getir ki insanlar oturabilsinler. Evet tabii diye onayladı Wilson telaşlanarak ve küçük yazaneye doğru seyirtip anında duvarların çimento rengine karıştı. Beyaz kül tozu, Tom'a sokulan karası dışında görünürdeki her şeyi kapladığı gibi, Adamın renk takım elbisesiyle soluk saçlarını da kaplamıştı. Seni görmek istiyorum dedi Tom kararlı bir tavırla. Bir sonraki trene bin. Tamam. Seni alt kattaki gazete büfesinin önünde karşılarım. Kadın bakışını salladı ve tam George Wilson iki iskemle ile birlikte yazıhane kapısından çıkarken oradan uzaklaştı. Yolun ilerisinde görülmeyeceğimiz bir yerde onu bekledik. 4 Temmuz'dan birkaç gün önceydi ve Silik, sıska bir İtalyan çocuk demiryolu rayları boyunca bir sıra torpil diziyordu. Korkunç bir yer değil demi? Korkunç bir yer değil mi dedi Tom, Doktor Eklebruk'la karşılıklı suratlasarak. Berbat. Buradan uzaklaşmak ona iyi gelecek. Kocası karşı çıkmıyor mu? Wilson mu? Onun New York'a kız kardeşini görmeye gittiğini sanıyor. Kendisinin canlı olduğunu bile fark edemeyecek kadar ahmak Böylece Tom Bucken'ın, kız arkadaşı ve ben birlikte New York'a gittik. Tam olarak birlikte sayılmaz çünkü Bayan Wilson ihtiyatı elden bırakmamak için başka bir vado vagona geçti. Tom trende karşılaşması muhtemel Aest eklilerin duyarlılıklarına o kadarcık olsun saygı gösteriyordu. Üstünü değiştirmiş, New York'ta Tom kendisine platforma inmesi için yardım ederken ziyadesiyle geniş kalçalarına sımsıkı oturan kahverengi desenli müslin bir elbise giyinmişti. Gazete bayinden Tom Tuttle'da bir sayısıyla bir sinema dergisi istasyonun eczanesinden de nemlendirici kremle bir küçük şişe parfüm satın aldı. Yukarıya çıkınca seslerin yankılandığını gösterişli taksi durağında gri döşemesiyle lavanta renkli yeni bir araba seçinceye kadar dört taksinin geçip gitmesini bekledi ve bu arabanın içinde istasyonun yoğunluğundan çıkıp parıldayan gün ışığına doğru kaydık. Ama kadın birden başının camdan hızla çevrilip öne doğru eğilerek şoför bölmesinin camına tıkladı. ''Şu köpeklerin birini almak istiyorum.'' dedi ciddiyette. ''Ev için bir tane almak istiyorum. Bunlardan birine sahip olmak güzel olur.'' John de Rockefeller ile absürt bir benzerliği bulunan, saçları ağarmış yaşlı adama doğru gerisin geri gitti. Boynuna asılı bir sepetin içinde on kadar yeni doğmuş soyu belirsiz köpek yavrusu vardı. Adam taksinin camına yaklaştı. Bunların cinsi ne diye sordu bayan Wilson hevesle. Her cinsten var. Siz hangi cins istersiniz hanımefendi? Şu polis köpeklerinden birini isterim. O cinsten yoktur sanırım. Adam kuşkuyla sepetin içine eğilip elini daldırdı ve kıpırdayıp duran birini ensesinden tutup çıkarttı. O polis köpeği falan değil dedi Tom. Hayır. Tam anlamıyla polis köpeği sayılmaz dedi. Adam sesinde bir hayal kırıklığıyla. Bu daha çok bir ayredale. Eliyle sırtındaki kahverengi paçavrayısı vazladı. Şu posta bakın. Post diye buna denir. Bu soğuk kalıp size asla rahatsızlık vermeyecek bir köpek. Sevimli bence dedi bayan Wilson coşkuyla. Ne kadar bu? Bu köpek mi? Adam hayranlıkla baktı. Bu köpek sizin için on dolar olur. Airedale. Her ne kadar ayakları şaşırtıcı ölçüde beyaz ediyse de kuşkusuz içinde bir yerde ayrı edalelik vardı. El değiştirdi ve bayan Wilson'ın kucağına kadının onu kendinden geçerek okşadığı rüzgar geçirmez ceketinin üstüne yerleşti. ''Dişi mi erkek mi bu köpek?'' diye sordu kadın kibarca. ''O köpek mi? O köpek erkek. O bir kancık.'' dedi Tom kararlılıkla. ''İşte param. Git bununla on köpek daha al.'' Beşinci daddığa doğru yola koyulduk. O yaz mevsiminin pazar öğle sonrasında hava öyle ılık, öyle yumuşaktı ki sanki kırda gibiydik. Köşeyi dönen büyük bir ak koyun sürüsünü görsem şaşırmazdım. Durun dedim. Burada sizden ayrılmam gerek. Hayır inmiyorsun diye araya girdi Tom hemen. Eve gelmezsen Myrott da gücenir. Öyle değil mi mayrıt Haydi ama diye üsteledi kadın. Kız kardeşin Katarina arayacağım. Onu tanıyanlar çok güzel olduğunu söylerler. Yani isterdim ama... Parkın oradan geri dönerek West Hunter'da doğru devam ettik. 158. sokaktaki taksi uzun beyaz bir pastaya benzeyen apartmanların bir diliminin önünde durdu. Mahalle gösterişli bir ben geldim bakışı atan Bay Wilson köpeğini ve satın aldığı öteki şeyleri toparlayıp kurumlanarak içeri girdi. Asansörle yukarı çıktığımız sırada Mekkileri de çağıracağın yukarıya diye bildirdi ve tabii kız kardeşimi de arayacağım. Kız kardeşim Katerina'yı. Bayan Wilson öyle söyledi. Tayre en üst kattaydı. Küçük birer oturma, yemek ve yatak odasıyla bir banyosu vardı. Oturma odasını kapılara dek doldurmuş goblen kaplı mobilya takımı buraya öyle büyük gelmişti ki içeride dolaşmak Versailles Sarayı'nın bahçelerinde hanımefendilerin salıncakta sallandığı halı deseni üzerinde sürekli tökezlemek demekti. Tek resim aşırı büyütülmüş bir fotoğraftı. Görünüşe göre bulanık bir kayanın üstüne konmuş bir kuştu. Gerçi belirsiz bir uzaklıktan bakıldığında kuş bir boneye ve gözlerini parlayarak odayı gözetleyen tombul yaşlı bir hanımın çehresine dönüşüyordu. Masanın üzerinde Town tatlıdaki Birkaç eski sayısıyla Simon Collett Peter'in bir nüstası ve Broadway'in birkaç skandal dergisi duruyordu. Bayan Wilson ilk önce köpekle ilgilendi. Gönülsüz bir asansörcü çocuk, bir kutu dolusu saman ve biraz sütle kendi kafasından ilave ettiği bir teneke sert köpek bisküvisi almaya gitti. Ki bu bisküvilerden birisi bütün öğleden sonra unutulduğu süt fincanında gevşekçe çözüldü. Bu arada Tom da kilitli bir dolaptan bir şişe viski çıkarmıştı. Ömründe yalnız iki kez sarhoş oldum ve ikincisi de o öyle sonrasındaydı ki bu yüzden de daireyi akşamın sekizinden sonrasına kadar dolduran neşeli gün ışığına karşın olup biten her şey benim için bulanık ve puslu bir görüntüden ibaret. Tom kucağına oturan Bayan Wilson birkaç kişiyi telefonla aradı derken hiç sigara kalmadı ve ben Köşedeki bakkaldan sigara almaya gittim. Geri döndüğümde onlar ortada yoktu. Bu yüzden ihtiyatla oturma odasında oturup Simon Kallat Peter'dan bir bölüm okudum. Ya yazılanlar berbattı ya da viski yüzünden zihnim bulanmıştı. Çünkü bana hiçbir anlam ifade etmedi. Tam Tom'la Myrlet de ilk içkilerin ardından Bayan Wilson'la ben birbirimize ön adlarımızla seslenmeye başlamıştık. Yeniden ortaya çıkmışlardı ki dairenin kapısından içeriye dostlar söküyün etmeye başlamıştı. Kız kardeş Katarina küt kesilmiş, yapış yapış, gür kızıl saçları ve süt beyazı pudralı yüzüyle 30 yaşlarında, dünyevi zevklere düşkün, narin bir kızdı. Kaşları yolunmuş ve sonra daha havalı bir açıyla yeniden çizilmişti. Ancak doğanın eski haline dönme çabaları yüzüne bulanık bir ifade vermişti. Ortalıkta gezinirken Kollarında aşağı yukarı inip çıkan sayısız seramik bilezik, ardı arkası kesilmeyen bir tıngırtıya yol açıyordu. Kendine özgü bir telaşla içeri girmiş ve çevresindeki mobilyalara öyle bir sahiplenerek bakmıştı ki burada yaşayıp yaşamadığını merak ettim. Ama kendisine sorduğumda aşırıya kaçan bir kahkaha attı. Sorumu yüksek sesle yineledi ve bir kız arkadaşıyla birlikte bir otelde yaşadığını söyledi. Bayan Mackey, alt kattaki dairede oturan soluk benizli, efemine bir adamdı. Daha yeni tıraş olduğu, elmacık kemiğinin üstünde kalmış beyaz köpük parçacığından anlaşılıyordu ve odadaki herkesi selamlarken en saygılı tavrını takınmıştı. Beni sanatla uğraştığı konusunda bilgilendirdi ve sonra da onun fotoğrafçı olduğunu, duvarda bir ektoplazma gibi süzülen Bayan Wilson'ın annesine ait solgun resmi onun büyüttüğünü çıkarttım. Karısı cırlak sesli, durgun, güzel ve ürkütücüydü. Bana gururla evlendiklerinden beri kocasının 127 kez kendi fotoğrafını çektiğini anlattı. Bayan Wilson bir süre önce giysisini değiştirmişti ve şimdi odada gezinirken sürekli hışırdayan, krem rengi, gösterişli, şifon bir elbiseye bürünmüştü. Giysisinin etkisiyle kişiliği de değişime uğramıştı. Tamirhanedeyken son derece göze çarpan yoğun dirimsellik, etkileyici bir kibre dönüşmüştü. Kahkahası, tavırları, ifadeleri her an daha da yapmacıklaşıyordu ve ta ki dumanlı havada gürültülü çatırdayan bir çarp gibi görünene değil. Kendisi büyüyüp genişlerken çevresindeki oda da giderek küçüldü. Canım dedi kız kardeşine yüksek perdeden çıkartılmış bir haykırışla. Bu insanların çoğu seni sürekli kandırır. Akılları, fikirleri paradır. Geçen hafta Ayaklarıma baksın diye buraya bir kadın getirttim ve bana faturayı verdiğinde sanırdın ki apandistimi çıkartmış. Kadının adı neydi diye sordu Bayan McKay. Bayan ee, Aberhardt evlerinde insanların ayaklarına bakmak için gezip duruyor. Elbiseni beğendim diye belirtti Bayan McKay. Bence çok hoş. Bayan Wilson kaşlarını küçümsemeyle kaldırarak iltifatı geri çevirdi. Eski püskü bir şey işte dedi. Nasıl göründüğümü umursamadığım zamanlarda giyiyorum bir tek. Ama senin üzerinde halika duruyor, anlarsın ya diye sürdürdü Bayan Mackey. Chester seni o pozda yakalayabilse, sanırım epeyce bir iş çıkarabilirdi. Hepimiz sessizlik içinde, gözlerinin önündeki bir tutam saçı, geri atıp parlak bir gülümsemeyle bizi süzen Bayan Wilson'a baktık. Bay Mackey başını yanayıp istekli biçimde ona yaklaştı ve Ardından elini yavaşça yüzüğünün önünde, ileri geri oynattı. Işığı değiştirmem gerek dedi bir saniye sonra. Yüz hatlarını ortaya çıkarmayı tercih ederim. Ve aşağıdaki saçların tümünü yakalamaya çalışırım. Ben olsam ışığı değiştirmezdim diye haykırdı bayan Mekke. Sanırım kocası şiddeti ve hepimiz yeniden fotoğrafın öznesine bakarken Tom bu kanan tam onda gürültüyle esneyip ayağa kalktı. Siz Mekke'ler bir şeyler için dedi. Millet uyuklamaya başlamadan önce Biraz daha buzla maden suyu getir Mylid O çocuğa bu söylemiştim Kaşlarını umutsuzca Alt tabakanın beceriksizliğiyle kaldırdı Bunlar yok mu? Gözün hep üstlerinde olacak Bana bakıp hiç nedeni yokken güldü Aradan hışımla köpeğin üstüne atıldı Onu kendisinden geçerek öptü ve Sanki on kadar şef orada emirlerini bekliyormuş havasıyla Kendinden emin ve hızlı adımlarla mutfağa yöneldi. Long Longestand'da bazı güzel işler yaptım diye belirtti Bay McKay. Tom ona boş bir ifadeyle baktı. İkisini çerçeveletip aşağıya astık. Neyin ikisini diye anlamaya çalıştı Tom. İki çalışma. Birisine Montauk Point, martılar. Ötekine de Montauk Point, deniz adını verdim. Kız kardeş Kartina kanepenin üzerinde yanıma oturdu. Sen de mi Long oturuyorsun diye sordu. West Egg'de oturuyorum. Gerçekten mi? Bir ay kadar önce orada bir partideydim. Gatsby adında bir adamın evinde. Onu tanıyor musunuz? Bitişinde oturuyorum. Yani İmparator William'ın yeğeni ya da kuzeniymiş diyorlar. Bütün parası oradan geliyormuş. Gerçekten mi? Başıyla onayladı. Ondan ürküyorum. Herhangi bir sırrımı öğrenmesinden hiç hoşlanmazdım. Komşum hakkındaki bu ilginç bilgi Bayan Mekke'nin birden Katerina'yı gösterip seslenmesiyle kesildi. Ondan ürküyorum. Herhangi bir sırrımı öğrenmesinden hiç hoşlanmazdım. Komşum hakkındaki bu ilginç bilgi Bayan Mekke'nin birden Katerina'yı gösterip seslenmesiyle kesildi. Chester onunla bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum diye bir çıkış yaptı ama Bay Mekke sıkıntılı bir havada yalnızca başını sallamakla etindi ve ilgisini Toma yöneltti. Bir adım atabilsen Long Longestand'da daha fazla çalışma yapmak isterdim. Tek isteğim bana fırsat yaratması. Marlet'a sor dedi Tom. Bayan Wilson bir tepkiyle içeri girerken kısa gürültülü bir kahkaha patlatarak o sana bir tavsiye mektubu verir değil mi Marlet? Ne verecekmiş diye sordu Marlet telaşlanarak. Bay Mickey'e kocaman kocana hitaben bir tavsiye mektubu vereceksin ki o da onun birkaç fotoğrafını çekebilsin. Mektubun sözlerini uydururken dudaklarını bir an için sessizce kıpırdadı. Benzinlikteki George B. Wilson ya da buna benzer bir şey. Katerina bana sokulup kulağıma fısıldadı. Her ikisi de evlendiğini insana kanıtlamıyor öyle mi? Onlara kanıtlayamıyorlar. Marlette ardından da Tom'a baktı. Demek istediğim eğer katlanamıyorlarsa neden onlarla yaşamaya devam ediyorlar ki? Ben onların yerinde olsam boşanır ve ötekiyle evlenirim. Mayrılıktan mı Wilson'u sevmiyor? Bunun yanıtı beklenmedik bir yerden geldi. Soruya kulak kabartan Mayrılık yanıtladı. Sert ve ağzı alınamaz bir karşılıkta bu. Gördün mü diye haykırdı Katerina, zafer kazanmışçasına. Sesini yeniden alçalttı. Aslında kavuşmalarını engelleyen onun karısı katolikmiş ve katolikler boşanmazlar. Deysi katolik değildi ve yalandaki bu incelik karşısında biraz da Evlendikleri zaman diye sürdürdük. Katerin. Ortalık yatışana kadar bir süre gidip batıda yaşayacaklar. Avrupa'ya gitmeleri daha güvenli olur mu? Ya Avrupa'yı sever misin diye beklenmedik bir çığlık kopardı. Monte Carlo'dan yeni döndüm. Gerçekten mi? Daha geçen sene başka bir kızla gittim oraya. Çok kaldınız mı? Hayır yalnızca Monte Carlo'ya gidip döndük. Marsilya üzerinden gittik. Yola çıkarken 1200 dolardan fazla paramız vardı ama... İki günde özel salonlarda ütülüp hepsini kaybettik. Geriye gelebilmek için berbat anlar yaşadık diyebilirim. Tanrım, o şehirden nefret ediyorum. Pencerede ikindi gökyüzü bir an için Akdeniz'in mavisi gibi bir renge boyandı. Arkasından Bayan McKay'nin kolak tırmanlayıcı sesi beni odaya geri çağırdı. Neredeyse ben de hata yapacaktım diye belirtti enerjik ve coşkulu bir halde. Az kalsın yıllarca peşimde dolaşan Yahudinin tekiyle evleniyordum. Benden aşağı olduğunu biliyordum. Herkes bana Lucille, o herif senin tırnağın olamaz deyip duruyordu. Ama Chester'a rastlamasaydım kuşkusuz beni alırdı. Evet ama bir dinle, bir. Böyle dedi Marlott Wilson başını aşağı yukarı sallayarak. Onunla evlenmemişsin hiç olmazsa. Evet evlenmedim. Ama ben evlendim dedi Marlott. Her anlamda çekilecek biçimde. İşte benim durumumla seninki arasındaki fark. Fark bu. Niye evlendin Marlott diye sordu Katerina. Kimse seni zorlamadı. Marlott vereceği yanıt üzerinde düşündü. Onunla evlendim çünkü onun bir beyefendi olduğunu sanmıştım dedi sonunda. Gördük kulağlarından biraz haberi vardır sanmıştım ama ayakkabımın tozunu bile yalamaya layık değilmiş. Bir zamanlar onun için deliriyordum dedi Katerina. Onun için delirmek mi diye haykırdım Marlet kulaklarına inanamayarak. Onun için delirdiğimi de kim söyledi? Şurada oturan adam için ne kadar delirdiysem onun için de o kadar delirdim. Birden beni gösterdi ve herkes suçlarcasına bana baktı. Onun geçmişinde hiçbir rolümün bulunmadığını surat ifademle göstermeye çalıştım. Deli olduğum tek o an evlendiğim andır. Hatta ettiğimi hemencecik anladım. Evlenmek için birisinin... En iyi takımını ödünç almış ve bundan bana söz etmemiş bile. Bir gün kendisi dışarıdayken adam elbisesini almaya geldi. Kimlerin dinlediğini görmek için çevresine bakındı. ''Ay bu sizin elbisemiz mi?'' dedim. İlk kez şimdi duyuyorum. Ama elbiseyi adama verdim ve sonra uzanıp bütün öğleden sonra gözlerim akana kadar ağladım. Catherine bana ''Ondan gerçekten de ayrılmalı'' diyerek kaldığı yerden sürdürdü. O tamirhanenin üstünde 11 yıldır beraber yaşıyorlar. Tom'da edindiği ilk sevgili. Vişki şişesi ikinciydi. Eğlenmek için ona uygu duymayan Katarine dışında orada hazır bulunan herkesin elinde dolaşıyordu. Tom kapıcıyı arayıp başlı başına bir akşam yemeği sayılabilecek o meşhur sandviçlerden almaya yolladı. Çıkmak ve yumuşak alacak karanlığın içinden doğuya parka doğru yürümek istiyordum. Ama ne zaman kalkmaya davransam sanki iplerle oturduğum yerde bağlanmışım gibi Beni iskemleme geri çeken sert, keskin bir tartışmanın içinde buluyordum kendimi. Yine de kente tepeden bakan sarı perdelerin hizası, kararan sokaklardaki rastgele izleyici insan mahremiyetinden nasibine düşeni aktarmış olmalıydı. Ve ben de yukarı bakıp merak eden o kişiydim. Hem içimde hem dışındaydım. Yaşamın durmak bilmez çeşitliliği karşısında hem büyüleniyordum hem de tiksiniyordum. Marlet iskemlesini benimkinin yanına çekti ve ılık nefesi birdenbire Tom'la ilk karşılaşmalarının öyküsünü üzerime boşalttı. Trende her zaman en son kalan o iki küçük birbirine dönüp koltuktaydık. Kız kardeşimi görmek ve geceyi geçirmek için New York'a gidiyordum. Üstünde takım elbise, ayağında rugan ayakkabılar vardı. Gözlerimi ondan alamıyordum ama her bana baktığında başının üstündeki afişe bakıyormuş gibi yapıyordu. İstasyona geldiğimizde yanı başımdaydı ve beyaz gömleğinin önü koluma sürtünüyordu. Ben de ona polis çağıracağımı söyledim ama o benim yalan söylediğimi biliyordu. Öylesine heyecanlıydım ki onunla birlikte taksiye bindiğimde metroya binmediğimin farkına, farkında bile değildim. Kafamda yineleyip duruyordum. Sonsuza kadar yaşayamazsın, sonsuza kadar yaşayamazsın diye. Bayan Mekke'ye döndü ve odayı yapmacık kahkasıyla çınlattı. Canım benim diye haykırdı. Bu albiseyi onunla işim biter bitmez sana vereceğim. Yarın yenisini almam gerek. Almam gereken her şeyin listesini yapacağım. Masaj ve saçıma dalga yaptıracağım ve köpeğe bir tas mı? O küçük şık yaylı kül tablalarından bir tane ve annemizin mezarı için bütün yaz dayanacak siyah ipek kuşaklı bir çelenk alacağım. Bir liste yapacağım ki yapmam gerekenleri unutmayayım. Saat 9'du. Hemen ardından saatime baktığımda 10 olmuştu. Bayanlık, bir eylem adamının fotoğrafı gibi ellerini kucağında yumruk yapmış, iskemlesinde uyukluyordu. Mendilimi çıkararak kurumuş köpüğün bütün öğleden sonra beni rahatsız eden kalıntısını yanağımdan sildim. Küçük köpek numanın içinde görmeyen gözlerle bana bakarak masanın üstünde oturuyor ve zaman hafif bir inilti koyu veriyordu. İnsanlar gözden kayboluyor, yeniden görünüyor, bir yerlere gitmek için plan yapıyor ve derken birbirlerini yitiriyor, birbirlerini arıyor ve birbirlerini birkaç adım ötede buluyorlardı. Gece yarısına doğru bir ara Tom Bakan'la Bay Wilson hararetli seslerle Bayan Wilson, Daisy'nin adını ağzına almaya hakkı olup olmadığını tartışarak karşılıklı karşılıklı dikildiler. Daisy, Daisy diye haykırdı Bayan Wilson. Canın ne zaman isterse söyleyeceğim. Daisy, Daisy. Kısaçık ustalıklı bir harekette tomba kananın elinin tersiyle onun burnunu kırdı. Ardından banyo zeminine yığılan kanlı havlular, çıkışan kadın sesleri ve kargaşayı bastıran yüksek perdeden acılı bir ağlama sesi kapladı ortalığı. Bay Mackey şekerlemesinden uyandı ve sersem bir halde kapıya doğru yöneldi. Yarı yoldayken dönüp çevresine bakındı ve gözlerini olay mahaline dikti. Sıkış tepiş mobilyaların arasından ellerinde ilk yardım malzemeleriyle şuraya burayı seyirken çıkıp teselli eden, karısıyla Katerini ve kanepenin üstünde şakır şakır kanayan ve Versay'dan sahnelerin bulunduğu Goblen halının üstünde Tom Tuttle dergisinin bir nüshasını yaymaya çalışan çaresiz karaltıyı gördü. Ardından Bay Mackey döndü ve yoluna devam ederek kapıdan çıktı. Şamdanın üstünden şapkamı alıp ben de onu izledim. Gıcırdayan asansörle aşağı inerken, bir gün öğle yemeğine gel teklifte bulundu. Nereye? Herhangi bir yere. Ellerinizi manivelanın üzerinden çekin diye azardı asansörcü çocuk. Özür dilerim dedi Bay McCay ağır ağırbaşlılıkla. Dokunduğumun farkında değildim. Tamam diye kabul ettim. Memnun olurum. Yatağın yanında dikiliyordum ve o da eliyle büyük bir evrak çantasıyla üzerinde iç çamaşırlarıyla çarşafların arasında oturuyordu. Güzel ve çirkin, yalnızlık. Yaşlı suç köpeğe giri. Burak'ın köprüsü. Derken gözümü o sabahki tribüne dikmiş dört trenini bekleyerek